Hakikat Kitabı yayınları numara beş. Esab Kiram. Eshab ı Kiram ile Ehl-i birbirlerini severlerdi hep. Ahmet Faruk, 34. baskı. Tembih. Eshâb-ı Kiram'ın temiz hayatlarını kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Onlar gibi olan Müslüman Allahü Teala'nın emirlerine ve devletinin kanunlarına itaat eder. Emre uymamak günah olur. Kanuna uymamak suç olur. Olgun Müslüman günah yapmaz ve suç işlemez. Müslüman iyi insan demektir. Müslümanların kardeş olduklarını bilir vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere, turistlere, kâfirlere de hiç kötülük yapmaz. Onların mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına asla saldırmaz. Kötülük yapanlara nasihat verir. Kimseye hile, hıyanet yapmaz. Münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, Tatlı dilli olur. Devamlı çalışır. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi öğrenir. Çocuklarına, tanıdıklarına da öğretir. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep faydalı şeyler söyler. Helal kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan Müslümanı Allah da sever, kullar da sever. Rahat ve huzur içinde yaşar. Geçti gençlik tatlı bir rüya gibi ey çeşmim zar dipnot 1 zar farisi, ağla beni mecnun etti geriye meskenim olsun mezar Resûlü gören mümin'e sahabi adı verildi Hepsini bildirmek için eshab-ı kiram denildi Peygamberi seven her kalp, nurla dolardı bir anda. Ona sahâbî olanlar, medholundular Kuranda. Hepsi Resulullah için malını, canını verdi. Sûh'ta ilm yayarlardı, harpte ise kükrerdi. Hadisi i şerifte, benzetildi yıldızlara. Herhangi birine uyan, erer ışıklı yollara. Eshabı çok sevişirdi, birbirini överdi. Sonra gelen Müslümanlar, hepsi böyle söylerdi. Kur'anı ve hadisleri, onlar bildirdi bizlere. Kalplerin temizliği, güven verdi zihinlere. Söğülse bunlardan biri, yaralanır İslam dini. Sahabiyi kötüleyen çürütür Kur'anı ı Kerim'i. Hakiki Müslüman isen, saygı göster her birine. Önce salat selam eyle Resulün ehlibeytine.